976. konu, Hazreti Peygamber'in bazı hanımlarıyla şakalaşması, bir kişi İbni Abbas'a, Resulullah hanımlarıyla şakalaşır mıydı, diye sordu, o da evet dedi, onun şakası nasıldı, diye sorunca, İbni Abbas, Hazreti Peygamber hanımlarından birisine geniş bir elbise giydirerek, onu giy, Allah'a hamdet, elbiseni gelinler gibi yerde sürü, diye şaka yaptı, dedi.